اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدلاع الدين وغلبة الرجال اللهم أنت عدودي وأنت النصير بك أجول وبك أسول وبك أقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Amin. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Taavuz billahi minash şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim sel beni izra ila kem ayna hum min etu فإن الله شديد العقاب ظين للذين كفروا وَالَّذِينَ التَّقَوْا فَقَدْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Kennem soummel ve haydenten feza Allah yine o نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وَمَا خُلِقْتُ لِذَلِكَ إِنَّ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِمَّا جَاءَكُمْ أَنْتُمْ بَيْنَ وَم فَذَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ خُنتَ لَنفِي Sıraanın istiqim. Am لَكُمْ مَسَّتْهُمُ البَأْسَ وَالضَّرَّ وَالزِّلْزِلَ فَيَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَظَرُ اللَّهُ, ألا إن النصر الله yesevlenek, ma da yün, fiqonun, kul maan, faqotun, min xayir falı, zalidani, wal qurbina, wal wal masakin. وَيَنْتَهِي الْمُسَاقِينَ وَابْنَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ صدق الله العظیم Selamünaleyküm ve rahmetullahı ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepinizin üzerine olsun. cenab Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetlerini nasip ve müyesser eylesin. Allah Azim-i Şan hakkı hak olarak tanıttırıp ona tabi olmayı batılı batılı olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve Okuyacağımız dersimizin konusu Allah Celle Celaluhun kitabı Kur'an-ı Azim-i Şan'ın Bakara suresinin 211. ayetten 215. ayete kadar olan arayı olan ayetleri işleyeceğiz inşallah. Önce kelime manası sonra toplu mana sonra nüzul sebepleriyle ilgili bu konumuzu işleyeceğiz inşallah. Sel sor. Kime sor? Beni İsrail, İsrailoğlana sor ey Habibim. İsrailoğlana sor. Ne sor? Kem ne kadar ateinahum kendilerine verdiğimizi sor. Neyi verdiğimizi? Min ayetin ayet ve yinetin apaçık ayetler ve kendilerine verdiğimizi sor. Vamen ve her kim bu apaçık ayet ve nimetlerden sonra yübedil ne yaparsa yübedil değiştirirse. Neyi değiştirirse? Ni'mete nimetini. Kimin nimetini? Allah'ı. Allah'ın nimetini değiştirirse. Min ba'di ma Kendisine geldikten sonra. Yani bu deliller, bu ayetler, bu apaçık beyanlar geldikten sonra. Fe inne şüphesiz ki Allah'a Allah şedidun şiddetli olandır. Eqab cezası. Cezası şiddetli olandır. Yani Rabbimiz burada bize şunu diyor. Kendilerine ne kadar apaçık ayet verdiğimiz İsrail oğullarına sor. Her kim kendisine geldikten sonra, yani bu apaçık deliller geldikten sonra, Allah'ın nimetini değiştirirse, o ayetleri, o delilleri, o gayeleri, o amaçları değiştirirse, Şüphesiz Allah'ın cezası şiddetli olamdır. Yani o değiştiren zannetmeyin ki efendim kendisine yaptığı kendi yanında kalacak, onun karşılığında Cenab-ı Hak Celle Hazretleri kıyamet gününde azabı şiddetli olana olandır. Kime karşı ona karşı. Zuyyine o halde zuyyine süsletilmiştir de yani süslenmiştir neyi? Liillediğine keferu inkar edenlere süsletilmiştir. Ne süsletilmiştir? El hayatıatu hayat hangi hayat dünya dünya hayat. Dünya hayatı onlara süslendirilmiştir. Yani bu ayetlerin bu nimetlerin değiştirilmesinin ne sebep ve durumu nedendir? Dünya hayatlar onları efendim ne yapmıştır? Aldatmıştır. Onlara süslü gösterilmiştir. Ve yesharune eğlenmektedirler. Kimlerle? Minellezine amenu. iman edenlerle. Az önce mesela aynı şeyi konuşuyordur Cafer abi. Mal böyle yapar yani. Mal olduğu zaman adam kibirle kibire kapılır, gurura kapılır, her türlü nimetin elinde olduğunu zanneder. Efendim ne yapar? Kendisinden olan başkasında olmadığı için onu al onu alay etmeye başlar. Eee. وَيَسْخَرُونَ اَيْلَنْمَكْتَدِرْ Kiminle? مِنَ الَّذ۪ينَ iman edenlerle. وَالَّذ۪ينَ تَقَوُ Oysa takva sahipleri فَوْقَهُمْ Onların üstündedirler. Onlara dünya malı verilmiş ama takva sahipleri Allah indinde Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetlerden dolayı onların dünya süsüyle süslendirilmiş mallarından çok çok üstündürler. Hıh. Yumu günü hangi gün? Kıyame, Kıyamet günü. Vallahu Allah şüphesiz ki Allah yarzuku, rızıklandırır kimime yaşa dilediğini Yani şimdi burada adam kendi kendine de rızıklanmışsa onu kim kendisi kendisi rızıklanmamış ki? Allah onu rızıklandırmıştır. Men yaşa rızıklandırır. Bir gayri hesab. hesapsız bir şekilde rızıklandırır. Yani Cenab-ı Mevla. Bakara suresinin 212. ayetinde Dünya hayatı inkar edenlere süsletilmiştir de iman edenlerle eğlenmektedirler. Oysa takva sahipleri kıyamet günü onların üstündedirler. Şüphesiz Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İbni Abbas'tan gelen bir rivayete göre Bu ayet fakir muhacirlerle alay eden Kureyza. Bu Kureyza, Nadir ve Kaynuka oğulları bunlar Yahudi kabileleriydi. Kureyza, Nadir ve Kaynuka oğulları Yahudilerinin büyükleri veya İbni Ubey İbni Selül hakkında nazil olmuştur. O da Müslüman görünen münafık. Ki münafıklığı ayetle tescillenmiş bir insan. Ama gel gelelim o münafığın bir takva sahibi bir oğlu var. Takva sahibi bir kızı var ki ölçüşürmez. O Hazreti Hanzala radıyallahu anh hazretleri o münafığın oğluydu. Şey damadıydı. O mesela Uhud'a çıkarken efendim o bir gün günlük evliyken mesela Uhud'a çıkıp meleklerin eliyle efendim Uhud'da efendim teknede meleklerin eliyle şehit olduğunda yıkanan kişi Abdullah İbn Ubey İbni Selül'ün damadıdır. Ya ya Hanzala Evet Kâne idi Ne idi? İnsanlar Ennasu insanlar idi Ne idi? Ümmeten Bir ümmet idi Nasıl bir ümmet? Vahideten, tek bir ümmet İnsanlar tek bir ümmet idi Febe'afe Gönderdi kim? Allah'u Allah Kimi gönderdi? yine nebileri peygamberleri nasıl ne olarak gönderdi? mübeşşirine müjdeleyici olarak gönderdi. ve munzirine uyarıcı olarak korkutucu olarak gönderdi. ve anzele indirdi ne ile beraber? ma'humunlarla beraber. Ne indirdi? el kitabı, kitabı indirdi. Daha nasıl o kitabı nasıl indirdi? bil hakki hak ile, adalet ile indirdi için li yahkuma hükmetmesi için beyne an, arasında kimin nasıl insanlar arasında demek ki Kur'an boşuna gelmemiş. Kur'an onunla hükmedilsin diye gelmiştir. Onunla amel edilsin diye gelmiştir. Fi mhtaleftu fi ihtilaf ettikleri şeyler hakkında onunla hükmedilsin. Ve <gülüyor> mhtalefta onun hakkında ihtilafa düştüler. İllezîne ûtû. Buna rağmen onun verildiği kimseler yani kendilerine kitap verilen kimseler o kitap hakkında o kendilerine gelen efendim gerçekler hakkında ihtilafa düştüler. Neden? Min ba'di mâ Kendilerine geldikten sonra. Neyi geldikten sonra? El bayyinatu deliller apaçık deliller geldikten sonra ne oldular bağyan taşkınlıkları sebebiyle beynehum aralarındaki taşkınlık sebebiyle feheda nihayet iletti hidayete götürdü kim Allahu Allah kimi götürdü ellazine amenu kendilerine iman eden kimseleri de hidayete götürdü dost doğru yola götürdü ne ile götürdü e limuhtelefu ihtilaf ettikleri şeylerden dolayı neden fihi kendisinden ne, neyle minel hakkı haktan neyin izniyle bi iznihi kendi izniyle vallahu şüphesiz Allah yehdi iletir kimi iletir meşau dilediğini neye iletir ila yola yolu iletir hangi yol müstakim dost doğru müstakim dost doğru yola iletir yani Rabbimiz Celle Celaluhu burada bize şunu diyor İnsanlar tek bir ümmet idi Allah da müjdeleyici ve uyarıcı olarak nebileri gönderdi onlarla beraber kendisinde ihtilaf ettikleri şeyler hakkında insanlar arasında hükmetmek için Kitabı hak ile gönderdi, indirdi. Buna rağmen ancak onun verildiği kimseler aralarındaki taşkınlık sebebiyle kendilerine apaçık deliller geldikten sonra onun hakkında ihtilafa düştüler. Apaçık delil ortada ne yaptılar? İhtilafa düştüler. Nihayet Allah kendi izniyle iman edenleri kendisinde ihtilaf ettikleri hakka iletti. Şüphesiz Allah dilediğini Dost doğru yola iletir Yani onlar itirafa düştüler Ama Rabbimiz ne yaptı İman edenleri de Hakka yönel, yönlendirdi Hani her namazın arkasında Ehdina sırat al müstakim Ya Rabbi bize dost doğru yola göster Hangi yol Öyle diyor ki Sırat al lezine en amt aleyhim Kendilerine nimetler, nimet verdiğin Nimetlendirdiklerin yoluna Kimdir onlar Peygamberler başta, salihler, şehitler, şühedalar, Allah'ın en güzel dostları, takva sahipleri onlarla. Ardından, <gülüyor> <gülüyor> Sıratel lezine namta aleyhim gayril mağdubi aleyhim uladallin al amin. Efendim, gadabına uğramışların yoluna değil, Yahudilerin, Hristiyanların, sapkınlığa götürenlerin yoluna değil. Her Müslüman okumuş olduğu bu her namazdan sonra, bu okumuş olduğu Fatiha Man suresinin mana ve mefhumunu bilse kimin dost, kimin düşman, kiminle beraber olması lazım geldiğini, kiminle oturması, kalkması lazım geldiğini, kimin yanında yer alması lazım geldiğini, kimi dert, efendim sırdaş edilmesi lazım geldiğini bu ayeti kerime zaten o efendim şey her an her namazda ona hatırlatıyor. Tabii ki okuyan anlamıyor, dinleyen de ne, oldu, ne okuduğunu bilemiyor. İmam-ı öyle diyor. Kelime-i tevhid için diyor mesela ezin diyor efendim saarlar diyarında efendim ezanın okunma misaline benziyor diyor. Hani saarlar diyarına diyor efendim bir e, tepeden bir taş atılır şeye mesela efendim bir gölün içerisine diyor. O göle taş atıldığında taş e, o taşın atıldığı yer su hoplamaya başlar. O etrafında dalga dalga dalga şeye doğru gitmeye başlar işte diyor günün müslümanı öyle yani sağırlar diyarında göle taş atılan durumu misaline benzer ha buraya bir taş atıldı bir ses var ama ne ama ne yani okuyan müezzin de o kelime-i tevhidin mana ve manasını bilmiyor mefhumunu bilmiyor o dinleyen de onun mana ve mefhumunu, mefhumunu bilmiyor Muhammed Şamil o bakar mısın kapıyı çaldılar yavrum he he em yoksa hasiptum sandınız ne sandınız entedhulu gireceğinizi mi sandınız nereye el cennete cennete velemma kum size gelmeden yani size bir şey gelmeden cennete gireceğinizi zannettiniz başınıza musibet, bela, gam keder ne gelmeden مَثَلُ. hali gelmeden kimin hali sizden öncekilerin hali sizin başınıza gelmeden onların acılarını, onların sancılarını, onların yaşadıklarını yaşatmadan, yaşamadan efendim o imtihandan geçirilmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Halev, ellezine halev geçenlerin neden? min qablikum sizden önce onlara messethum onlara dokundu ne dokundu el be'sa'u öyle sıkıntılar dokundu ki daha ve darra zorluklar dokundu daha öyle sarsıldılar ki hatta ta ki yakulu diyorlardı kime diyorlardı Resulü, Rasulüne Peygambere gelen Peygamber'e diyorlardı ki: "Olladıne âmenu, o müminler iman edenler, me o Peygamberle beraber olanlar. Meta ne zaman nasr'u yardımı Allahı Allah'ın yardımı? Meta nasrullah? Allah'ın yardımı ne zaman? Ele Cenab-ı Hak dedi ki: "Dikkat edin, inne şüphesiz ki. Nasr'a yardımı Allah'ı Allah'ın garip pek yakındır. Yani Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu burada öyle bir uyarıyla ümmeti bizi uyarıyor ki yoksa sizden önce geçenlerin hali size gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onlara öyle sıkıntılar ve zorluk dokundu ki öyle sarsıldılar ki Hatta Resul ile beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diye o duruma geldiler. Dikkat edin şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Yani o durumda olan efendim kişilerin durumuna düşmeden, sıkıntı, acılara uğramadan, bela ve musibetlerden geçmeden, onların tatlıklarını size tattırmadan cennete gireceğinizi sanın, sanmayın diyor. İşte burada ne mesaj veriliyor? Başınıza gelen musibete sabırlı olun. Başınıza gelen gama, kedere, efendim herhangi bir tasaya, tasa dokunduğu zaman, gam olduğu zaman, keder olduğu zaman sabırlı olun. Sizi yaratan biri var, onu o size dokundurmuş. Onun kaldırması da onun elindedir. Böylelikle o geçenlerin, efendim başına gelen, sizin başınıza geldiği takdirde, siz de o gelenlere sabır gösterirseniz, Bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Bunda tasalanma yoktur. Evet. Bu ayet kerime Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabı ağır bir imtihan ve müşriklerin kuşatması altında oldukları ve Ahzab suresinin 10 ayetinde belirtildiği üzere kalplerinin, kalplerin gırtlaklara ulaşıp boğazlarında düğümlendiği bir sırada Ahzab yani Hendek Savaşı günü nazil olmuştur. Yani müşrikler o kadar efendim Müslümanlar müşriklerin efendim kuşatması altında o kadar bir sıkıntılarla karşı karşıya gelmişler ki o kadar gam, o kadar keder, o kadar efendim sarsılmışlardı ki onların hatta efendim kalpler bak ahzab suresinde kalplerin gırtlaklara ulaşıp boğazların düğümlendiği bir sırada yani artık boğazları bile düğümlenmiş Neye uğrayacakları bilmedikleri bir sırada meta nasurullah ey peygamber yarasulullah sallallahu aleyhi sellem acaba Allah'ın yardımı ne zaman Cenab-ı Hak dedi ki "E dikkat edin nasrullahı qrib." Allah'ın yardımı çok yakın. Biz de o o yardımı pür dikkatle efendim ve içten en içtenlikle bekliyoruz. Rabbim inşallah onlara ulaştıran o yardımı bize de ulaştırsın. Sana soruyorlar, neyi, maza neyi, yunfikune, neyi infak edeceklerini soruyorlar. Kul de ki, ma infaktum, infak etti edeceğiniz şey, min hayrin hari hayrdan, velilvalideyni ana ve babaya, vel akrabine akrabaya, vel yetama yetimlere, vel mesakin ve yoksullara, Webinisebil ve yolda kalanlaradır. Yani infaktan size soruyorlar. Kime infak edelim? Kime iyilik yapalım? Kimi gözetleyelim? Birinci derecede velilü aleydiğini, Velil aleydiğini ana babaya. Tabii ki bunun da şartları var. Mesela ana baba düşkünse, bakıma muhtaçsa, efendim. Ondan sonra paraya, pula ihtiyacı varsa. İlk etapta yapılacak iyilik yapılacak efendim infak onlaradır. Ama kendini geçindiriyor efendim o şeye sahip değillerse ona yapılacak infak başkasına onlar adına yapmak daha hayır üstüne bir hayırdır. Ondan sonra valakrabin akrabalara, akrabalara bu bu da akrabalık yakınlık derecesine göre babadan sonra kim gelir amca gelir amcadan sonra kim gelir yakınlık derecesinden aşağıya doğru. Daha kime? Vel yetimlere. Daha kime? Vel mesakin yoksullara. Miskinlere. Bizde miskin derken tembel şey zannediliyor. Böyle değil yani. Yoksul demektir. Daha kimlere? Ve bin ve yolda kalanlara. Yolda kalmış bir insan efendim. Böyle insanlara ne yapılır? Böyle efendim infa infak kimlere yapılır? Bunlara yapılır. Ve ma o halde ne yaparsanız yani ananıza, babanıza, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalanlara bu yapmış olduğunuz infakı yaparsanız neden min hayri hayır olarak fe inne şüphesiz ki Allah Allah bihi onu alim hakkıyla bilendir. Yani siz zannetmeyin biz bunu yaptık bu boşa gitti. Efendim bu gereksiz oldu. Paramızı tüketti. Şöyle oldu Zannetmeyin. Paranıza para katar. Bereket katar. Yani Rabbimiz toplu manasında şöyle diyor bize. Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki hayırdan infak edeceğiniz şey ana, ab, babaya, ana, anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanadır. Hayır olarak ne yaparsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir. i̇bn Abbas rivayet ediliyor. Ensardan i̇bn Cemmu çok zengin bir ihtiyardı. Ey Allah'ın elçisi neyi tasadık edelim? Ve kime infakta bulunalım diye sordu da bu ayeti kerime nazil oldu. Bunun ismi bakın şu infak ayeti İbnül Cemmu hakkında nazil olmuştur. İbnül Cemmu topal bir sahabeydi. İki tane oğlu onu yeri gelmişken hatırıma geldi. İki tane oğlu Uhud Savaşı'na katılmıştı. Kendisi de katılmak istiyordu onlarla beraber. Oğulları baba ne yapıyorsun? Sen efendim zaten e, savaştan şey olmuşsun men edilmişsin. Allah senin hakkında yani bunu e, günah yazma sakıttır senin üzerinde. Evladım ben bu topal ayaklarımla Rabbimin cennetine gitmek istiyorum. Mani oluyorlar bir türlü efendim şey yapmıyorlar ikna edemiyorlar babalarını. Babaları kalkıyor, efendim sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Ya Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor efendim Uhud'a katılmak istiyorum ama benim çocuklarım bana mani oluyorlar. Ne dersin? Ben efendim bu topal ayaklarımla Rabbime gitmek istiyorum. Yace ya, ya İbni Cemuh diyor. Sen diyor Allah senin üzerine sava savaşı farz kılmamıştır. Efendim sen bundan sonra katılmadığın takdirde de günahkar da olmaz. Senin için sen muhayyersin. Yani gelmene ihtiyaç yoktur. Ama dilersen gel. Efendim Allah Resulü'nü o Allah Resulü'ne yapmış olduğu ısrardan dolayı Allah Resulü efendim, onun ısrarını kırmamış ve gelmiş gelir gelmez ilk etapta şehidi şühedeler sınıfına Rabbim onu dahil etmiş. Allah'ım bizleri de onlarla haşır neşir eylesin. O yüce mertebeyi bizlere de ihsan eylesin inşallah. Evet. Edepü lisanın sözde durmakla ilgili şeyde kalmıştık. Hadisinde efendim başlıkta kalmıştık. Hadis sayfa 182 hadis 319. İbnü Huveyriz Fadl İbn Utbe bin Ebi Leheb için şu şiiri söyledi. Bizler öyle insanlarız ki zorunlu olarak doğru sözlülüktür karakterimiz. Yani karakterimizde doğru sözlülük bizim karakterimizdir. Düşünürsen hayayı giyindiklerini hastalığın onların bozmadığını anlarsın. Eğer düşünürsen diyor o kadar hayayla süslenmişlerdi giyinmişlerdir ki o diğer hastalıklar onları bozmadı. Kardeşliğin kötüsü yutucu kardeşliktir. Kardeşliğin mizacı kardeşini inandırır. Yani kardeşliğin kötüsü yutucu kardeşliktir. Devamlı yutkunmaktır. Efendim o yutkunluğa karşı ona sabretmektir. Kardeşliğin mizacı kardeşini inandırır. Yani diyelim ki mizaj dahi yapsa o kardeşine Efendim o mizacı ona inanç, inandırır. Yani bu kardeşim beni kandırmaz. Şaka bile yapsam. Amcamın oğlu ağır başlığımın bana verdiği, bana zarar verdiğini iddia eder. Amcamın oğlu diyor, bana diyor ki işte ağırbaşlılık bana zarar verir. Hani bazen günümüzde de öyle derler ya, şu adam saftır ya. Bu adam şeyden haberi yok. Halbuki ağırbaşlıdır, olgundur, oturaklıdır. Konuşmasını ölçer, yerinde konuşur, yerinde susar. Bana zarar verir, verdiğini iddia eder. Ağırbaşlılık bana değil, ehline dahi zarar vermez. Ondan sonra ağırbaşlılık bana değil, ehline dahi zarar vermez diyor. Evet. Diğer bir hadiste Harun bin Raib'den Abdullah bin Amr anh, da vefat anında dedi ki Kureyş'ten birisini, birisi kızımı istedi. Ben de kendisine yarın, yarın bir söz verdim. Vallahi münafıklığın üçte biri olan bu işle Allah'ın huzuruna çıkmak istemem. Bana şahit olun ki kızımı ona nikah ettim. Şu söze bak. Ben yarın bir söz vermiştim. Ben verdiğim sözden münafığın üçte biri alameti olan Şeyle Allah'ın huzuruna çıkmak istemem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem münafıkın sıfatını sayarken 1- Konuşurken yalan konuşur. 2- Söz verdiğinde sözünde durmaz. 3- Emanet ettiğinde ise emanetine hiyanetlik yapar. Şimdi o söz o münafık, nifak efendim çeşitlerinden bir tanesidir. Üç, üç taneden birisidir. Ben bununla diyor Rabbimin huzuruna çıkmak istemem. Bana şahit olun. Oradakileri şahit tutuyor. Kızımı ona nikah ettim. Hey kurban olduğum şu şu söz sahibi, vaiz sahibi insanlara. 321 Abdullah bin Ebil Hamsa radiyallahu anh'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce Kendisine bir şey vermek için Falan gün bir yerde buluşmak Üzere söz verdim Fakat ben o gün Ve ertesi gün bunu unuttum Ancak üçüncü gün hatırladım Gittiğimde Onu orada bekler halde buldum Beni görünce buyurdu ki Ey genç bana zahmet verdin Üç günden beri burada seni bekliyor Ahde vefa Söz Ağızda çıkmış bu söz Ey genç bana zahmet verdin Üç günden beri seni bekliyorum Ve genç kendisi söylüyor Abdullah bin Ebil Hamsa Ben diyor Resulullah'a Söz vermiştim Bana birinci günle ikinci gün diyor, Unuttum üçüncü günü hatırladım diyor. Gittiğimde aynı yerinde O mesela sözleşmede işte falan yerde buluşacağız Dediğim yerde beni bekliyor Ve beni görünce Ey genç bana zahmet verdin Üç günden beri seni Burada bekliyorum. Biz olsak ne yaparız? Neler yaparız? <gülüyor> ya işte bu da, bu, da, bu da ahlakın üstünlüğüdür yani. 322 El Hasan bin Ubeydullah İbni İbrahim en -Nahayyen. Bir kimse birisine söz verip de gelmediği zaman ne yapmalı dedim. Dedi ki gelecek namaz vaktine kadar bekler. Diyelim ki birisi söz verdi, dedi ki ben işte biz falan yerde buluşalım. Sen sana öğlen namazına dedi, sen de gittin, baktın yok adam. İkinciyi kadar bek. Şu. Ama biz bekletmiyoruz acaba işte onu. <gülüyor> ya ya. 323. 323. hadis Fırat bin Selman'dan şöyle derlerdi. Senden bir şey istendiği zaman söz verme. De ki ne söylediğini duy bir şeye güç yeterse olur de. Bir şeye güç yeterse olur. Yani o vermiş olduğun sözün ne dediğini ne söylediğini duy. O kişiye de de ki gücüm yeterse bunu yaparım. İnşallah bunu yapar. Ona göre söz ver. Kesin verdiğin an git. Bitti. Hadis 324 Şube radiyallahu anhudan Eyübe's-Sahtiyani radiyallahu an bana söz verdiği zaman benden ayrılmadan önce mutlaka sana söz vermiş olmayayım der. Fakat ona gittiğimde onun bu sözü benden önce yerine getirmiş olduğunu görürdü. Ya, bana söz verdiğin zaman benden ayrılmadan önce mutlaka sana söz vermiş olmayayım der fakat ona gittiğimde onun bu sözü benden önce yerine getirmiş olduğunu gördüm ahde vefa budur eskide efendim hani derler ya söz senetti yani imza efendim geçersizdi yani söz söz verdi mi bitti bu avdan. şu şey çıktıysa bitmiştir çünkü niye Niye bitmiştir? Buna inanıyor. Aleyküm selam. Buna inanıyordu sözün bitmesi. O sözün bitmesi yani diyordu ki bu söz bu ağızdan çıkmış. Rab bu sözü efendim duydu, işitti, melekler şahit oldu. Melekler şahit oldu, insanlar şahit oldu, şahit olanlar şahit oldu deyip o sözün ne kadar önemli olduğunu duydu ve ondan önce de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yavrum hoş geldiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyurmuştu? Siz bana iki şeyden diyor. Efendim söz verin. Ben de cennete gireceğinize dair kefil olayım size. İki dudak arası, iki bacak arası. Affınıza sığınıyorum. Kalader biraz hadis gereği olarak hadis aynen öyle geçiyor. İki dudak arasındakini ve iki bacak arasındakini siz muhafaza eder, söz verirseniz, ben de size cennete gireceğinize dair, efendim kefil olur. Ona inanırlardı, öylece sözlerini yerine getirirlerdi. Sana söz vermiş olmayayım der mesela. Fakat ona gittiğimde, onun bu sözü benden önce yerine getirmiş olduğunu görürdüm. Ya ahde vefa, verilen sözün ehemmiyet ve manası, 325. hadis Ebu Avane'den Rakabe İbni Maskala radiyallahu anh ile sözleşirdik. Sonra sana söz vermeyeyim derdi. Onun sözünden caydığını zannederken o bu sözü bizden önce yerine getirmiş olurdu. Hani der ya ya şunu yapalım sana söz vermeyeyim de. Bir bakmışsın ki adam sözünü yerine getirmiş. Öyle çok insanlar. Sana söz edeyim de ama bir bakmışım. Adam senden önce yerine getirmiş. 326. hadis Ebu İshak'tan Abdullah İbni Mesud radiyallahu arkadaşları bir söz verdikleri zaman inşallah derlerdi ve sözlerini bozmazlardı. Çünkü Cenab-ı Hak hakkın şu ayetine inanırlardı. Bir şey konuşurken yarın ben bunu yapacağım deme. İnşaallah. Allah dilerse yapacağım. De. Evet. 327. hadis Af bin Numan cahiliye döneminde dedi ki ayakta ve susuz olarak ölmek bana sözümde durmayan bir biri olmamdan daha sevimlidir. Ayakta ve susuz ölüm halinin susuzluk hali ne kadar zordur değil mi? ama o hali gözünde bulundurarak diyor ki ayakta ve susuz olarak ölmek bana sözümden biri olmamdan daha durm sözümden biri sözünde durmayan biri olmamda daha seviktir. Şu söz erlerine bak. Ya. Evet burada yeni bir başlık geliyor yalanın kötülüğü. İnşallah. 328. hadiste eğer Rabbimiz o güne kadar haftaya bizi ömrümüzü o güne götürürse inşallah bu konu işleyeceğiz. Götürmese niyetimiz odur. Melekler inşallah o mükafatı bize kabirde tamamlatır. Biznelahirehman. Evet. Şiirlerle yükselen imanın sesi 30. şiir sessiz şey sessiz şey sessiz şey sessiz sesi çıkmayan şey Heh, yani sessiz şey bir şeyh ki alim olursa onun değeri biçilmez alim olan bir kişiyi nasıl olur müslüman sevmez rehberi Kur'an ve sünnet olur da onda hiç vazgeçilmez Böyle bir şeye nasıl tabi olunmaz? O şeyh ki insanı Allah'a çağırır. Gece gündüz demeden din için bağrı yanar. Ona tabi olan kişi Allah aşkı için yanar. Allah anıldıkça onun kalbi hep çarpar. O şeyh İslam'ın hatırını bütün hatırlardan üstün tutar. Gece gündüz o aşkla hep Allah'ı anlatır. Dini, dini İslam'ı yüceltir, küfrü yere batırır. Tabi olan müridi hak nizamı için kuşatır. Hak nizamı için kuşatır. O şeyh ki Kur'an ve sünneti hep üstün tutar. Dünyalık gözünde hiçtir hak için kalbi atar. Müridi nafileden önce farz ilmiyle donatır. Taasubu kaldırır, kardeşliği ona öğretir. Kur'an sünnet aşkını müridine hep verir. Kendisini değil şanı yüce peygamberi sevdirir. Ben de senin gibi bir kulum ona kulluk aşkını öğretir. Böylelikle müride Allah'ı sevdirir. O mürittir ki hep hakkı tefekkür eder. Nizami hak gelsin diye gündüzü gece eder. Gece gündüz hak için gözyaşı döker, geceleri zikir eder, gündüz mücadele eder. O mürittir ki hiçbir zaman kula kul olmaz, şeyhin hatırını Allah'tan üstün tutmaz. Öyle bir hatır ki ona bir şey denk olmaz, kulluğu hatırlatır ona her zaman namaz. Namazdayken ancak sana ibadet eder, yardım dilerim. Bu ifadeyi benim gibi bir kula nasıl sarf ederim? Yardım dilemek ve ibadet etmek ancak Allah'adır derim. Allah'a kulluk fikriyle çelişen her fikri ezer geçerim. O Allah'tır ki her an beni görüp gözetir. Hazır nazır melekleriyle yaptıklarımı kaydettirir. Yaptıklarım her şeyi mahşerde önüme serdirir. Böyle bir Allah'a teslim oldum. O beni kurtarır. Kurtuluş reçetesinin garantisini kimse sunamaz. Hiçbir şeyh peygamberden üstün tutulamaz. Hiçbir makam peygamberlik makamından üstün olamaz. Kulluk bilincini insana öğretir namaz. Peygamberin karşısında titreyen titreyene ben de senin gibi bir kulum. Bu duyguyu ümmetine aşıladı. Dedi ki: "Ben de sizin gibi kulum. Peygamber böyle de dediyse başkasına kulluk olmaz mı zulüm? Bütün peygamberler ümmetlerine dediler: "Ben de sizin gibi kul." Hiç kimse siz gelin bana kul olun demedi. Kainatın peygamberi dedi İsrailoğulları peygamberlerini medh ettiler. ede ede kendilerine taptılar. Allah'ı bırakıp onları ilah yaptılar. Sizler de beni öve öve etmeyin talimatını verdiler. Yine kainat peygamberi ya Rabbi kabrimi tapınak haline getirme. Sana ibadeti kulluğu bırakıp bana taptırma. Öbür ümmetlerin saptığı gibi ümmetimi saptırma. Allah'a kulluk yerine batıl yola daldırma. Onlar hahamlarını ve rahiplerini ilah edindiler buyurdu Allah. Adi İbni Hatem dedi biz onlara tapmadık ya Resulullah. Siz onların şu helaldir bu haramdır sözünü kabul ettiniz mi dedi Resulullah. İşte tapmak budur Allah'tan başka edindiğiniz ilah. Allah ve Resulü böyle buyururken sen de Allah'ı ve peygamberi bırakıp şahıslara çağırırken, gafil Müslümanlar da bu çağrıyı hak zannederken, Allah'a ve peygamberine tabi ol vakit daha erken. Şeylerin çağrısında önce peygamber öndedir. Hem kılavuz, hem lider, hem şeyh, hem komutan, hem rehber. Her şeyden ve alimden üstündür peygamber. O'dur İslam cemaatine en büyük imam, en büyük önder. Benim şeyhim, liderim, komutanım Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın seçtiği bu zat herkesin üstündedir. Bu fakir o zatın irşad ettiği emrine amadedir. Bu zat şefaat ederken öbürleri can korkusu peşindedir. Değil mi? İlk şefaat emri ona verir. Diğerleri herkes canın korkusuna düşer. Avazım çıktığı kadar bağırarak sesleniyorum. Liderler, hocalar, şeyhler, müritler o zata tabi olun diyorum. Benim sessiz cılızdır, belki ulaştıramıyorum. Ulaştıran Allah'tır. Buna kalbimin en derinliklerinden inanıyorum. Şeyhin kimdir bana soran adamın biri. Resulullah'tır dedim karşı çıktı zavallı. Hangi cemaattansın? Tekrar sordu zavalı Dedim ki müminler kardeştir buyurdu alemlerin Rabbi, sahibi. Cemaatim budur dedim. Zavalı itiraz etti. Dedi şeysiz olamaz. İslam'ı şeyhe mal etti. Dedim ki kainatın en büyük Resulünü Allah bize ilan etti. İnanmadı zavalı sıyrılıp çekti gitti. Bu zavallılar yüzünde daha çok gerileriz. Kainatta ilan ediyorum peygamberin yolunda kim ise onunla beraberiz. Şehlerin shehi odur. Onun yolunda seve seve gideriz. Şehler de onun yolundadır bilmedi o zavalı semiz. Halbuki hiçbir şeyh zavalının dediğini diyemez. Hangi bir şeyh vardır ki peygamberi sevemez? Peygamberin çağrısına nasıl evet diyemez? Böylesi zavallılar Şeyh Efendi'yi lekeleyemez. Şeyhin verdiği zikrini, verdiği virdini zavallı düşünseydi, çektiği virdler ne manaya geldiğini bilseydi, bu hareketiyle İslam'a ne darbe vurdu, vurduğunu bilseydi, söylediğine pişman olur bir daha söylemezdi. Adamlar bize bakarak diyor, bakın şu gericilere biri şeye çağırıyor biri de peygambere başlarını sallayıp dururlar derler bunlarla çıkılmaz sefere böyle kafalarla ne zaman kavuşuruz zafere <gülüyor> buna şuna buna çağırmanın zamanı değil kitap belli peygamber belli cemaat belli bunu bil Şucu bucu tasıpçuluğunu artık kalbinde sil. Yok, yek vücut ol Müslümanlar tarafından sevil. Yek vücut olmayı sana emrediyor Allah. Cemaatte rahmet vardır diyor Resulullah. Cemaatin İslam'dır adını Müslüman koymuştur Allah. Bölüp parçalanmamızı istemiyor Allah. Gelişmiş bir Hristiyan ülkesini Yahudi çekemedi. Düşündü taşındı iyi en iyisi böleyim dedi. Bir Yahudi kralı vezirine bir görev verdi. Kısa bir sürede İncil'i ezberle dedi. Vezir İncil'i ezberledi krala bildirdi. Ertesi gün formalite icabı Yahudiliği terk etti. Anlaşmalı kavga ile kral gazaba geldi. Vezirin hakkında hemen idam kararı verdi. Bunu duyan yetkililer veziriye sahiplendiler, veziri idam cezasından kurtardılar, gelişmiş ülkeye, sürgüne yolladılar, saf dilli Hristiyanlar hemen bunu kolladılar. Ezberlediği İncil'de ayetler okuyup onları coşturdu, oradan oraya onları oynatıp koşturdu, onları birbirine koydu, araştırdı, soruşturdu, ülkeyi yönetenlerle ilişkiler kurdu. Onların içlerine sızıp kim olduklarını anladı. Eve kapanıp on iki tane İncil yazdı. Onu şımarttılar içlerinde iyice azdı. Teker teker yöneticilerle konuştu. Yazdığı İncil'leri teker teker dağıttı. Her birisine ayrı ayrı öğütler verdi. Benden sonra İsa Aleyhisselam'ın halifeliği sana verildi. Hepsine bu sözleri teker teker söyledi. Evine kapanıp ağzına zehirli yüzüğü attı. Bir anda söndürüverdi hayatı. Hemen halifelik bir anda ortaya çıktı. Herkes halife olurken ortalık savaşa kızıştı. Böylelikle o anda o ülke çöküverdi. Bunu gören Yahudi bu işe çok sevindi. Hemen komşusuna uzattı yardım elini. Yardımdan sonra kırdı onun belini. Yahudinin zihniyeti hep böyle. Yahudi zihniyetinde parçala bölmesi kolay olur. Onlar ala, olay çıkartırlar kendileri ise uzak durur. Fırsatını buldukça onu mahveder durur. Kendileri seyreder onları birbirine vurdurur. Bu misale dikkat et o hale gelmedik mi? Bölündük, pörçüldük onlara yem olmadık mı? Senelerden beri sağcı solcu deyip çağrılmadık mı? Neyimiz artık kaldı onlara yuturmadık mı? Tarikatçı, nurcu, Süleymancı, sağcı solcu demeyin. Yahudiler bizi bölmüş İslam kardeşliğini deneyin. Adımız Müslümandır şucu bucu demeyin. Bizi bölen dinsizlere aranızda yer vermeyin. Şucu bucu deyip kalkıp çıksak yola, her birimiz bucusuna çağırır kalırız yolun ortasında. Şucuları bırakırsak başarıyla ulaşırız hak yola. Kafirler çatlasınlar, müminler girsinler kol kola. Şeyhim der ki tarikatım Hazreti Ebubekre dayanır. Başka şeyhin sohbetine gitme der, müridine anlatır. Bu ise az önce geçen misali hatırlatır. Bizi de böyle böldüler çatır çatır. Hazreti Ebu Bekir'in zamanında Ebu Bekir'ci var mıydı? Var ise şeyhim bana saysın birkaç kişi. Emin olun o zamanda bulamazdın o kafadan tek bir kişi. Peki yok olan bir prize neden takıyorsun fişi? Yıllarca İslam ümmetini parçala İslam ümmeti parçalandı. Bunun için ne yaptın? O kadar şey bu ülkede var iken dinin için kaç defa bir araya geldin? Gelmek yerine sen müritleri birbirine düşman ettin. Din derdi yerine çiftlikler derdine düştün. Bu derdi Şeyh Nakşibend, Abdülkadir Geylaniler çektiler. Ahmet Rufailer, İmam-ı Rabbani'ler nice çileler çektiler. Din hakim olsun diye onun için çileler çektiler. Bir tarlayı hazırladılar o tarlaya tohum ektiler. O mübarek zatlar şu an aramızda çıksa. Ben giyecek bulamazdım sen dalmışsın mala. Ben eşek bulamazdım sen binersin lüks arabaya. Benim zamanında haya çoktu sen ise bırakmadın haya. Ben yiyecek bulamazdım sen her şeyi buldun. Dinine dil uzatanın karşısında kale gibi durdum. Sen ise o dinsizlerin ekmeğini hep yağ sürdün. Zorluğu bıraktın, rahatlığa soyundun. Yeri geldikçe zühd ve takvadan sen bahsedersin. 50 milyarlık arabaya binerken çıkmaz sesin. Başkası ekmek bulamazken sızlamaz mı vicdanın? Her gün oluk gibi kanları akıyor Müslümanın. Nice şehirler dini İslam için kıyam etmiş, Kur'an hatırına niceleri can vermiş, din uğruna niceleri kan vermiş, zilleti reddetmiş şehadete, şehadetle Allah'a varmış. Şehlik bir veraset değil babadan oğula geçsin, Şehlik adıyla milleti soyup soğana çevirdin, nice cahil insanları kendine halife seçtin, sözünü tutanlara makam verdin, diğerlerini ezdin geçtin. Elini öpeni ön, önünde eğleni eder durursun. Boyun eğmediklerine çeşitli damgalar vurursun. Kapı kapı dolaşıp müritleri bulursun. Zavallı müritlerin sırtından geçinirsin. Senelerden beri hep böyle müridi sen kandırdın. Safsata fikirleriyle beyinleri bulandırdın. Utanmadan her zaman müritten para topladın. Mürit çalışırken onun parasıyla sen ense yaptın aidat vermeyen müride ona sen cephe açtın bunu ben bizzat birçok mesela kişilerde bizzat hem kulağımla duydum hem gözümle şahit oldum adam gidiyor adamın yolunu kesiyor bana şu kadar para vereceksin az verirsen üstüne atıyor sanki mecburmuş gibi böyle bir zulüm var tabi herkes için değil bu bazı yerlerde efendim işte bu isimle ortaya çıkmış bazı insanlar insanlar da efendim korkuyorlar Efendim ya işte vermesen çarpılırsın, vermesen şu olursun, bu olursun gibi. Evet. Aydat vermeyen müride ona sen, onu sen, ona sen cephe yaptın. Aldığın paralarla turistik yerleri açtın. Bu hayatına karşı koyanı sapıklıkla suçladın. Utanmadan zavallı müritleri avladın. İlme değer vermedin, müridi cahil bıraktın. Sen çocuğunu en lüks okula yolladın. Şeyh çocuğu safsatasıyla müritlere boyun eğdirdin. Onlar okutmasınlar diye hep ilmi karaladın. Okuttuğun çocuğunu yüksek makamlara yolladın. Müride ise okutmayın gavur olursunuz dedin. Mürid okursa gavur olurdu sen ise yüksek tahsile gönderdin. Şeyhin ne söylerse doğrudur başkasına sormayın dedin. Çirkin emellerine karşı müridi alet ettirdin. Bana karşı gelirsen gözün kör olur dedin. Bizim orada çok. Adam diyor ki ben diyor ha adam mesela şeyhtir gider kadınla oturur gider efendim müridin sırtında geçinir. Yani her şey serbest. Ona ya bu ya günahtır Allah bunu yasak ya o söyleme gözün kör olur derler. Çirkin emellerine karşı müridi arat ettirdin. Bana karşı gelirsen gözün kör olur dedin. Bir musibette düşer olan kişiye nasıl onu çarptın dedin. Senelerden beri zavallı müridi hep kendine böyle bağlı tuttun. Avazım yükseldiği kadar kandırılmış müride sesleniyorum. Allah'ın kitabına, Peygamberin sünnetine çağırıyorum. Peygamberin hayatını araştırmaya davet ediyorum. Bunların çirkin şeyleri Peygamber'de yoktur diyorum. Peygamberim, Peygamberin hayatında hep böyle, hep böyle perde çektiler. Peygamberin hayatına hep böyle perde çektiler. Şucu buculuk ismiyle postlarını sabit tuttular. Peygamberi arka safa kendileri öne çıktılar. Yaptıkları çirkinlikleri peygambere yamadılar. Hiçbir peygamber sen getir ben yiyeyim demedi. Kendi eliyle kazançlarını kendileri sağladı. Şanı yüce peygamber ekmek bulmayıp karnına taş bağladı. Bunu duyan bu fakirin ciğerleri dağlandı. Döşek bulamayıp hasırın üzerine yatardı. Bunu gören Hazreti Ömer gözlerinde yaşlar akıttı. Uyandı mübarek insan, niye ağlıyorsun dedi. Kisralar zevk sürerken sen kuru yerde yatıyorsun dedi. Dünyalıklar onların olsun, ahiretse bizim olsun. Karanlıklar onların olsun, nurlar da bizim olsun. Cehennem onların olsun, cennet bizim olsun. Safa sürmek onların olsun çileler de bizim olsun. Gerçek şeyhler peygamberin mirasına sahip çıkanlardır. Peygamberin hayatını kendisine örnek yapanlardır. Onun çektiği çileyi o çileye katılanlardır. Peygamberin hayatını her hatırdan üstün tutandır. Gerçek şeyhler peygamberi kıyama çağrandır. O kıyam, kıyam için tüm varlığı ortaya koyandır. Rehberi Kur'an ve sünnettir. Peygamber komutandır. Peygamberle çelişen her şeyi hiçe sayandır. Evet. Böyle şeyhi nerede bulursan ona tabi ol. Onun verdiği her emre karşı sen hazır ol. Batının ürünüdür parçalıyor sağ ve sol. Batının ürününe ihtiyaç yok. İslam ürününe hazır ol. Onlar sağ ve sol dedikçe parçaladı milleti. İslam fikrini ortaya koyana vatan haini dedi. Hain sensin ey batmış batının uşağı. Senelerdir hainliğinle böldün ümmetimi. Ey şeyhim bu hainlere ders vermenin zamanı gelmedi mi? Kur'an kalkanıyla kuşat ile kuşat müridini. Yek vücut olalım kurtaralım mübarek dini. Ülkemize huzur gelsin. Kovalım hainleri. Evet. Bu da burada. Bittiğim. Saatımız Saatımız da doldu. Evet. Peki. Bu arada soracağımız sorular varsa, ilave yapacağımız ilavemiz varsa onları alalım. Ondan sonra dersimize son vermiş olalım. Var mı sorumuz? Hilal yapacağımız. Evet. Muhammed Şamil bunu götür. Bu ayet-i kerimlerim mevhudunu okurken İhtiyaç fazlasından falanla da orada. İhtiyaç fazlasından işte... E, ...kime hayır yapılması gerektiğinden... ...ben onları tekrar soracağım. Biraz detaylı soracağım mesela. İhtiyaç fazlası nedir? İhtiyaç fazlası derken... ...hani... E, ...daha doğrusu in, şey... Işte ...hayır kime yapılır, ne derece yapılır? Anne babaya işte yolda kalmış ha, e, gibi bahsettik de. Bir de... E, bu ihtiyaç fazlası meselesi var. İhtiyaç fazlası meselesi nedir? İhtiyaç, nerede ihtiyaç fazlası olur? Nereye kadar ihtiyaç olur? İşte fazlası bizde olursa ne olur? Veya da fazlasından, ihtiyaç fazlasından azını tasadduk edersek veya da işte hayırda bulunursak ne olur? Evet. Yani o o soracağım. Evet. Allah razı olsun. Şimdi ihtiyaç fazlası olan durum üzerinde önce duralım. İhtiyaç fazlası bu bir infaktır. Muhayyerdir kişi. Allah rızası için dilediği şekilde bütün malını da sarf eder. Efendim, bu ihtiyaç fazlasındaki şeyden sonra ihtiyaç fazlası nedir? Kişi kendisinde nafakasızından sorumlu olduğu farz olan ihtiyaç. Mesela kendi emri altındaki mükellefiyetinde olan insanlar üç kişi beş kişi neyse onların efendim yiyecekleri, içecekleri barınakları efendim işte mesela eğitim öğretim efendim şeyleri temin ettikten sonra efendim kendi evinin başını sok sokacak bir evi veya işte bunlar da mesela zaruri ihtiyaçlardır efendim Mesela resul Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem döneminde efendim binek mesela gerek katır af buyurun gerek eşek gerek efendim deve bunlar mesela o dönemin binekleriydi. Bu dönemin binekleri de arabadır işte buna benzeyen işte uçaktır gemidir vesaire Yani şimdi bir insanın ihtiyaç noktasındaki kendisine ne gerekiyorsa bir evin içindeki edevattan tutun. Efendim, bine varıncaya kadar bunlar hepsi ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçtan artan ka, arta kalanı kişi dilediğinde efendim bunu efendim istediği kişiye infak edebilir. Allah rızası için karşılık beklemeden. Bu infak edeceği şeyi kime yapar? Birincisi ana baba ihtiyaç sahibidir. Mesela ihtiyacı varsa, muhtaç ise sana efendim o ana babanın bir geliri yoksa geçinecek mesela bir kendi nafakasını temin edecek bir durumu yoksa bu durumda bırak yani infak farz olur evlatlara o ana babayı mesela geçindirmek çünkü o infakın dışına çıkar yani zaruri bir hal almış olur bunun yanı başında efendim iyilik olarak verirsin anandır babandır efendim iyilik yaparsın infak edersin onlara gönüllerini alırsın işte efendim ardın sırasıyla ne diyor ana baba. Ondan sonra yakın akraba sırasıyla. O mesela ana babandan sonraki derecedeki insanlar kimdir? Yetimlere, yoksullara, yolda kalana. Gene bak bunun mesela sıraladıktan sonra hayırdan ne kalırsa efendim yaptığınız hayrı efendim bu hayırdan ne yapmış olursanız bunu bilin ki Allah hakkıyla bilendir. İşte onun için mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en zengin mesela tüccar Mekke-i Mükerreme'nin en zengin tüccar mesela efendim e, hanımlarından birisinin koca hanım efendim kocası mesela birisinin hanımı onun mesela en zengin tüccarlarından birisiyken mesela peygamberlik nübüvvetine başladığında Taif'e gidecek efendim halkı İslam'a davet edecek yolda binecek bir bineği yoktur. Ömrünün son senelerinde binlerce efendim işte yüzlerce develer, yüzlerce efendim koyunlar, yüzlerce efendim işte bu mahiyette altınlar, gümüşler kendi eline geçmesine rağmen fakat bunun hiçbir tanesini elinde bulundurmayıp hep Allah için infak etti. Bu infak apari bir şeydir. Mesela bu infak noktasındaki işte kişinin içinden, gönlünden gelerek riya, gösteriş, başa kakma. Mesela adam kalkıyor. Mesela babasına, anasına iyilik yapıyor diyelim. Belli bir müddet sonra bir şeye kızıyor. Ya o baba işte ne yaptın? Onun başına kakıyor. Bir akrabasına yapıyor. onu başına kakıyor. Bir mesela yetime yapıyor. Onu başına kakıyor. Şimdi Cenab-ı Hak ayet kelimede başka bir ayetler diyor ki: "Efendim, eee nasıldım?" Allahu salli ve sellemü aleyhi ve ma'rufun." Sadaka hayrun min sadakati yetbeuha eza. Güzel söz arkasında bir ezayı getirecek. Bir incitmeyi getirecek. Bir efendim işte e, başa kalkmayı getirecek. O bir günlüğü kılacı kıracak. Bir yapılacağı, yapılmış olan bir infaktan o söz o yapılmış olan infaktan daha hayırlıdır diyor. Güzel söz. Bakın. Yani birisi Güzel bir sözle efendim muamele ediyor, güzel bir sözle cevap veriyor, güzel bir sözle efendim e, yörüngeyi tayin ediyor. Birisi de mesela herkese yardım ediyor diyelim. Para veriyor, pul veriyor, infak ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama yaptığı her şeyi de başa kakıyor, incitiyor. Allah diyor ki onu yapma o güzelsiz ondan da hayırlıdır. Anlatabiliyor muyum? İşte onun için bu ölçüler de buna mesela efendim e, nispet edilir. E, misal verilir, benzetilir. Bunun için yani bu efendim işte öncelikli dediğimiz gibi öncelikli sıraya göre efendim infakın yapılacağı yani mesela efendim infakta ne yapıldıysa yapılan hiçbir infak az olsun çok olsun Allah katında efendim azı da yazılır çoğu da yazılır aza da az denilmez, çoğa da çok, çok denilmez Hazreti Ayşe namza birisi geldi, kapıyı çaldı. Kadın dedi ki, ya Ayşe dedi bana biraz efen ben ihtiyaç sahibiyim, bana ihtiyacım var, biraz infak eder misin? Buna tuttu iki tane hurma verdi. Şimdi biz olsak ayıptır, böyle şey mi olur? Nasıl yapayım? Ya iki hurma da verilir mi bir insana? Derdik. Kadın bunu küçümsedi. Dedi ki ya Ayşe, sen dedi efendim bu iki hurma mı dedi? Kardeşim dedi. Siz bu yapılan infakı dedi Allah katında ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu ve men ya'mal miskal zerratin hayra Kim zerre miktarı bir hayır işlersen. Zerre mikroskoplarla efendim büyütücü aletlerle bakarsın ancak onu fark edersin. O kadar bir hayır işlerse diyor, efendim Allah onu yazar, kıyamete onu karşısına çıkarır. O onu görür. E düşünün bir iki tane hurmanın içinde kaç tane zerre var? Kadın utanıyor gidiyor. Yani onun için dereceleri var. Mesela bazen bir insana iki hurma verirsin efendim memnun olur. Bazen de bir insan efendim o konumun dışındadır. Mesela memnun ettiremezsin onu efendim bir hurma iki hurma değil iki kilo hurma verseniz belki memnun ettirmezsiniz. Bu da yerine göre yani ortamına göre adamına göre, ihtiyacına göre. Efendim, mesela şimdi bazen bir arkadaş anlatırdı. Derdi ki biz, ben bir tarihte yetim bir arkadaşım vardı. Bir şey, arkadaşım vardı diyor. Genç yaşta vefat etti. 5-6 tane çocuk geride bıraktı. Diyor ben şimdi kendi kendime, dedim ki şöyle düşündüm. Ya şu yetimler, baktım har vurup harman savuruyorlar. Ne yapayım dedim. Para versem parayı yiyecekler. Belki infak şey de mesela o e, nafaka türü şeyden bir şey elde edemeyecekler. O para da boşa gidecek. Alırdım diyor. Alırdım hanımımı diyor yanıma. Efendim giderdim. Mesela Allah ne verdiyse. Ne kadar gücüm yettiyse diyor. İşte markette bakalda o, o günün şartları ne gerekiyorsa. Alırdım diyor gece saati. Yani kimse gündüz de görmesin. Giderken eğer ki mesela el altında mesela elimizle götürdüğümüz bir şeyse diyor, hanımıma diyor verirdim. Diyordun işte bunu tesettürün altına gizle. Girdiğimiz insanlar kimse görmesin bir şey götürdüğümüzü. Böylelikle diyor biz efendim şey yaptık ama diyor zamanca o kadar bize dua ettiler ki. Şimdi bu mesela nedir? Bak bir manada bununla hem o yetimi kolluyorsun bir. İkincisi en azından onu israftan alıkoyuyorsun iki. Üçüncüsü o yetimi rencide etmiyorsun. O yetimi rencide etmiyorsun. İşte onun için infak yaparken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem infakı şöyle tarif ediyor. Yedi sınıf insan vardır ki diyor. Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde Allah onları arşı altında gölgelendirir. Onlardan bir tanesi sağ elinin ver verdiği bir infakı, bir iyiliği, sol el görmeyecek kadar efendim gizli olmaz. Bakın. Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde Allah onları arşı altında gölgelendirecek yedi sınıftan bir tanesi de budur. Sağ el verdiği halde sol el onu görmeyecek. Ya bugün adam çıkıyor televizyonlara barbar bar reklam yapıyor şu faran yere şu kadar yardım yaptık filan yere şu kadar yardım yaptık ha niyette çağrıda gerçek samimiyet varsa efendim açıkta yapılabilir ama fakat Açıkta yapılma noktası karşıdaki mesela yardım yapılan insanlar rencide olacağı için mesela küçük düşürüleceği için bu uygun değildir. Dolayısıyla sen ver gizli. Hani derler ya bizim Türkçe tabirinde de var. Efendim sen iyilik yap. Atçıya gitsin balık görmese halık görür. O yetiyor. Böyledir. Evet. Başka soracağımız var mı? Peki. Ve sallallahu aleyhi ve sellem وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة Let me